Basmalatüllahü Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm الله Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm Selamü Aleyküm ve eza tuliyat عليهم ayatı hu zaddethum imana ve alla rabbihim yewakalun ila aakhiril ayat. Sadaqallahu ladhīn. Ve bela ana rasulun al nabiul kareem. Venaḥmu alla zālikemn Çok aziz ve pek muhterem sunular. Allah-u Zülcelal'in lutfuyla alnından öptüğü, Resulü Zişan'ın hoşnut olup ruhuyla kucakladığı, müminlerin saygı duyduğu, hürmet ettiği, hüsnü ettiği ve edeceği bir mümin gerçek manada bir Müslüman nasıl olmalı muhterem müminler? Bir diğer tabirle gülerek ölecek kabri cennet olacak mahşerde Allah'ın lütfu ve arşın gölgesinde barınacak, cennete girip cemal görecek olan mümin nasıl olmalı? Sıfatları nedir? <gülüyor> <gülüyor> Muhterem müminler, her şeyi ama her şeyi Kitabullah'tan, Kur'an'ı Hakim'den, Allah kelamından alıyoruz bunu da yine Cenab-ı halık Zülcelal'in vahiy ve ayetinden alarak cemaatimize iki cuma konuştuk. Devam ediyoruz muhterem müminler. Alemlerin Yüce Rabbi buyuruyorlar ki estaizu billah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Yanlarında Allah zikredildiği zaman Allah'ın ismi sübhanesini duydukları zaman Kalplerinde haşyet, havf, ürperti, korku meydana gelir Duyuyor musunuz Müslümanlar? Ainesi iştir kişinin lafe bakılmaz Şahsın görünür rütbeyi aklı eferinde diyor şair. Gerçek mümin vasıflarıyla açıkça kendini ispat edecek. Kur'an ve hadise göre mümin olmanın şerefine yükselecek muhterem müminler. Evet. Onun için iki dersimde ben bilhassa gençlere seslenerek İslam gençliği diyorum. <gülüyor> Kalbinizde daima Allah korkusu olmalı. Muhterem müminler, Allah korkusunun hüviyeti ve fazileti üzerinde iki derste söyleyeceğimiz kadar söyledik. Sadece şu kadarını da ilave etmek istiyorum. Allah'tan korkan kimden ve neden korkar? Tamam mı? Ölçü bu. Allah'tan korkan kimden ve neden korkar. Zayıf hadistir. Hadi bunu büyüklerden bir zatın sözü, sözü olarak da kabul edebiliriz muhterem müminler. Men hafe Allah'e hafe Allahu hafehu şey. Men hafe Allah'e hafehu şey. Bir kimse Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهَ min اللّٰهُ <شَيْء> Bir kimse Allah'tan korkmazsa Cenab-ı Hak o kimseyi her şeyden herkesten korkar hale gelir. Korkutur diyor muhteremimiler. Bazı kitaplarımız hadis olarak almıştır. Bediüzzamanımız da öyle diyor. Bediüzzamanımız koca üstad öyle diyor. Kalbi iman dolu bir aşk eri dünyaya meydan okusa sezadır diyor. ''Kalbi gerçek imanla dolu bir aşk eri, kalbinde Allah korkusu olan bir gerçek mümin, tek başına dünyaya meydan okusa sezadır.'' diyor. Elhak, ben de öyle diyorum muhterem Müslümanlar, ben de öyle diyorum. Eğer Allah'tan korkmasa bir kimse, fareden tutun kediye köpeğe varıncaya kadar her şeyden korkmaya başlar mühterem müminler bu bizim Türkiye'mizdeki gördüklerimiz bu matbuatta şurada burada ehe desen ödü patlayacak kadar korkan it soyunun herhalde buradan geliyor Allah'u alem bu korkusu muhterem Müslümanlar evet hani bugünlerde yerli çığlığı basmaya başladılar ya Vay İslam geliyor, şeriat geliyor, Kur'an hakim olacak, halimiz ne olur kabiliğinden? Korkuyorlar ya muhterem Müslümanlar, bu korkuları demek ki, bak bak ölçüye bak mümin kardeşim, Allah'tan korkmamanın neticesi ya muhterem müminler. Eğer Allah'tan korksalar bu soysuzluğu, bu ipsizliği, bu kopukluğu, bu haydutluğu yapabilirler mi muhterem Müslümanlar? Söylüyoruz her zaman, bugün Kur'an üzerinde duracağız. Nur üstüne nur, nurdan evvel nur, nurdan sonra yine nur, nurun içerisinde yine nur. Hiç nurdan korkulur mu yahu? arştan gelen rahmettir Kur'an-ı Kerim veya İslam veya şeriat zaten şeriat İslam'dur, İslam şeriattır zaten, şeriat diyorlar muhterem Müslümanlar, hayır bunların karşı geldikleri İslam ve tevhiddir evet, yani Allahu Zül Zülcelal'in nizam-ı sübhanisidir muhteremimiler öyleyse ben Müslüman kardeşlerime ve İslam gençliğine şunu söylemek istiyorum Allah'tan korkalım, Allah'tan her an ve her nefes, haşyet duyalım, mesuliyet duygusuyla hareket edelim. Gönlümüzde daima Allah'ın ismini duydukça hem bir taraftan taşsın, sürur ve huzura gark olsun, hem de haşiyetle dolsun inşallah. Muhterem Müminler, Cenab-ı Hak devam ediyor. Gerçek müminin bir sıf bir sıfatı, birinci sıfatı buymuş. Allah'ın adını, yadını, zikrini, ismini duydu mu? Kalplerinde haşyet meydana gelir. Ya Rabbi bizi korkusuz zalimlerden etme diye dua ediyoruz. Evet. İkinci sıfatı muhterem müminler. Ve izâ tülîye aleyhim âyâtuhu zâdatum îmânah. Kur'an ayetleri Allah'ın ayetleri O kimsenin üzerine O kimsenin meclisinde O kimsenin yanında okundu mu? Tilavet olundu mu? Onların imanlarında ziyadelik Meydana gelir Onların imanları coşar Onların imanları taşar Onların inançlarında Fevkalade güç ve kuvvet Meydana gelir Çünkü muhterem Müslümanlar üzerinde biraz duracağız Kur'an-ı Kerim gönüllerin, imanların sadirlerin, kalplerin abu hayatıdır hayat suyudur tamam mı? bir sebzeye bir filize bir fidan ve fideye bir ağaca vaktinde zamanında bol bol su verirseniz ne yapar muhterem Müslümanlar? güçlenir Kuvvetlenir, yapraklanır, çiçeklenir, meyve verir, kendisinden istifade ve istifaza edilir. Aynen bir ağaca, bir fideye, bir çiçeğe verilen suyun o nebata, o eşyara hayat bahşettiği gibi Kur'an-ı Kerim müminler için abu hayattır, hayat kaynağıdır, güç kaynağıdır, kuvvet kaynağıdır muhterem Müslümanlar. Ezelden ebede. Fahri kainatın devri nazil olduğu günden kıyamet sabahına kadar müminlerin bir feyiz kaynağı var bir nur membağı var o da kelamullahtır Kur'an-ı Hakim'dir muhterem Müslümanlar Geliniz beraberlikte Kur'an-ı Kerim'in fazaili güç ve kuvveti ne olduğunu yine Kur'an'dan beraber bakalım muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakikül Celal ve Kemal Hazretleri Kur'anı Kerim için kendisi bizzat Kur'an'da ne buyuruyor bakınız. As-Sa'il bi-lla, Qad nurun ve kitabun mu'bin. Yehdi bi-lla humani tabarulwanahu sübule salam. Ve yuxrjhum min al-zulumat ila nuri bi-iznhi ve yehdihum ila sıratul mustaqim. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Yani şu cemaata desem ki Ne istiyorsunuz bu alemde, o bir alemde Muhterem Müslümanlar Bütün bu isteklere cevap veren Kur'an-ı Kerim'de Kur'an için ayeti ilahi Kelamullah, bakınız ben mana veriyorum Muhterem Müslümanlar Alemlerin Yüce Rabbi buyuruyor Kacakuminallahi nurun ve kitabı mübin Ey insanlar Ey müminler Ey Müslümanlar Ey ebedi saadete Talip olanlar Kabu caminin muhterem cemaati hep beraberlikte ebedi saadete talibiz değil mi yani dünyada surur ve huzur ve neşeyle bir ömür geçirmek dünyanın ötesinde de korktuğumuzdan kurtulup umduğumuza nail olmak cennet ve cemale ermek istiyoruz değil mi muhterem Müslümanlar ey bu arzumuzun bu arzunuzun bu isteğinizin bu beklediğimizin katli cevabı kulak veriniz muhterem Müslümanlar ey insanlar ey Müslümanlar size Allah tarafından bir nur gelmiştir ve her şeyi çok açıkça beyan eden kitabı ilahi Kur'an-ı Kerim vahiy nazil olmuştur. Nur ve Kitab-ı Mübin. Muhterem Müslümanlar, nur da Kitabullah'tır. Kitab-ı ilahi de nurdur. Ama müfessirin burada demişler ki "Kâdice yekum Allahi nurun." Allah tarafından size nur gelmiştir. Yani Hazreti Muhammed peygamber olarak gönderildi. Muhterem kardeşlerim, Allahu Zülcelal Habibi için çok açık olarak Kur'an-ı Kerim'inde size bir nur peygamber gelmiştir diyor. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz tepeden tırnağına nedir muhterem müminler? Nurdur. Evet. Ya Rabbi, o nuru kucaklamayı nasip et. Amin. Kollarının üzerinde, yani manevi kollarının, ruhani kollarının üzerinde can vermeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz'den aşağı yukarı 5-6 ders bahsettik biliyorsunuz. Rabi'l-Evvel münasebetiyle Allah Resulü için, Deryadan bir katre, güneşten bir zerre bir şeyler söylemeye çalıştık. Unutmayınız, kafanızda, ruhunuzda, beyninizde, kalbinizde devamlı böyle canlansın. Peygamber Efendimiz Allah tarafından kainata gönderilen rasul ve elçi olarak bir nurdur. Kim ki nurun peşine takılırsa akıbeti ebedi kurtuluş cennet ve cemalullahtır Teala. Onun için muhterem Müslümanlar, Peygamber-i Zişan Efendimiz Hazretleri'nin gölgesi düşmezdi. Allah'ın Resulü'nün gölgesi, ay ve güneş altında, ışık altında gölgesi düşmezdi. لَاَنَّهُ كَانِ nuran Zira Resulullah bir nurdu, nurun gölgesi olur mu muhterem Müslümanlar? Işık ışıktır, nur nurdur, nurun gölgesi olmaz. 124 bin 124.000 Enbiya'da böyleydi muhterem Müslümanlar. Üzerine sinek de konmazdı. Peygamber Efendimiz'in üzerine sinek de konmazdı. Büyüklerden bir zatım üzerine sinek konmazmış. Sormuşlar efendim üzerinize sinek konmuyor diye. Cevabı böyle olmuş. Efendiler benim üzerimde dünya, pekmezi, ahiret, balı yok ki üzerime sinek konsun diyor. Sinek ya pekmeze ya tatlıya ya bala gelir diyor. Yani ben... Hey hey hey hey hey muhterem Müslümanlar... Gerçek mümin, gerçek mümin üzerimde dünya, pekmezi, ahiret, balı yok ki sinek konsun diyor. Ne demek bu? Yani dünyadan da, ahiretten de geçerek Allah'a kul oldum diyor. Allah'a kul oldum. Ve kulluğum ne cennete girmek için, ne cehennemden korktuğum için. Buna li veçhillah denir muhterem Müslümanlar. İhlasın gerçek manası da bu. Yaptığı ibadet ve taatını livechilla yani Allah'ın veçi Allah için yapmaya denir. Ya ve bütün büyükler aşk eri, aşk eri koca Mevlana öyle diyor bir kıtasında. Men bende şudem, bende şudem, bende şudem. ''Men bende be hacilet, beser üfkende şüdem, her bende şevet şaad ki azad şevet, men şaat ezanem ki tura bende şüdem.'' diyor. Bak, bak mümin kardeşim, ben Allah'a kul oldum, kul oldum, kul oldum. Fakat kulluk vazifemi bir hakkın yapamadığım için mahcubiyetimden başım önüme düştü diyor. Mevlana böyle diyor. Hani meşhur bir ibare var ya muhterem Müslümanlar. Bazı eserler Peygamber Efendimiz'den de nakletmişler. Sübhane ma arafnâke hakka marifetik. Sübhane ma şekernâke hakka şükrik. سُبْحَانَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكْ سُبْحَانَ مَا عَبَتْنَاكَ حَقَّ ibadetik. Ya Rabbi seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim Seni layıkı vesile bilemedim Sana layıkı kulluk edemedim Sana gerektiği gibi şükredemedim Seni gerektiği kadar zikredemedim diye büyüklerin sözleri var ya muhterem Müslümanlar Sohbetlerinde fahri kainatın bazen mübarek dudaklarından da bu inciler dökülürmüş muhterem Müslümanlar. Rabbim bizi o yüce Nebi'nin nurlu yolundan ve izinden ayırma. Amin. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Hazreti Kur'an'la olan münasebeti ve oradan aldığı feizle kainatın en mümtaz nuru ve peygamberlerin en yücesi olmuştur. Bütün kaynağı faziletinin Kur'an'dır. Bakın ben size söylüyorum. Peygamber Efendimiz niye o kadar büyüktür? Niye i̇mam embiyadır? Enbiya'dır? Niye tesertac asfiyadır? Niye rehberi evliyadır? Niçin o kadar büyük insandır? Kur'an ahlak olduğu için Müslümanlar. Kapıcı caminin muhterem cemaati. Hani evvelce duydunuz ya Resulullah'ın ahlakı neydi diye soruluyor Ayşe validemizden. Kane huluku'l Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dan ibaret idi diyor. Evet. Kur'an ve Resulullah Cenab-ı Hak Celle ve Aleh Hazretleri Nuru Muhammedi'den bizi ayırmasın inşallah. <gülüyor> Mevlana'nın şu sözünü tamamlayıvereyim de ana muzula geçeyim muhterem Müslümanlar. <gülüyor> her bende şevet şaad ki azat şevet men şaad ezanem ki tura bende şudem diyor. Ya Rabbi her köle Müslümanlar dikkat buyurun aşk yerine. Ya Rabbi her kul ve köle Köle olduğu kapıdan azad olununca sevinir ve şad olur diyor. Hani Peygamber Efendimiz Zeyd ibn Harise'yi de azad etti ya muhterem Müslümanlar. Her köle, köle olduğu, esir olduğu kapıdan azad olununca sevinir ve şad olur. Ben sana ne zaman köle ve kul olursam o zaman sevinir, şad olurum Rabbim diyor. Aaa muhterem Müslümanlar. Aaa gerçek Müslümanlık Rabbimizden gerçek Müslümanlık istiyoruz inşallah şekil Müslümanı değil gösteriş Müslümanı değil muhakkat Müslümanlık dünya Müslümanlığı değil Kur'an'da tarif edilen ve Allah'ın istediği gibi bir Müslümanlığı Rabbimizin tevfif ve inayetinden istiyoruz muhterem mümkünler Ayyicelle'ye döndüm Mevlamız böyle buyuruyor قَدْ جَأَكُمْ مِنَ اللّٰهِ size Allah tarafından bir nur gelmiştir evet bu nurun manası kitabullah Kur'an'dır veya İslam peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir şifayi şerife bakınız muhterem müslümanlar sahabeden bir zat çok karanlık bir gecede evine gidecekti denildi ki sokaklar çok karanlık Peygamber Efendimiz mübarek asasını aldılar, eline verdiler. Şunu al ve evine git buyurdular. Allah'a kasem ederim ki diyor. Peygamber Efendimizin asasını aldım. Sokaklar aydınlanarak kadar yerdeki karıncaları görürcesine aydınlık ve nurda evime kadar gittim diyor. Yani nuru Muhammedi asaya geçince asa bile sokakları aydınlatıyor. Asa bile dünyayı aydınlatır. Haberin var mı Müslüman kardeşim? Hazreti Muhammed bu. Ya Yunus Emre ne diyordu? Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in. Cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Vay koca Yunus'um var. Buradaki nurun üçüncü manası muhterem Müslümanlar. Kadize ekun minallahi nurun tefsirlere bakınız. İslam. İslam. İslam. Bütün külliyatıyla İslam bir nurdur. Yani. İslam'dan güneşten kim rahatsız olur muhterem Müslümanlar? Herhalde sizin de bildiğiniz bir şey var değil mi? Güneşten kim rahatsız olur? Solucanlar rahatsız olur, bir bir de yarasa rahatsız olur muhteremimiler. O solucanı topraktan çıkardığınız zaman güneş ışığı üzerine geldi mi, adeta ödüp patlar. İlla toprağın altında karanlıklarda yaşayacak o muhterem Müslümanlar. Ya bir de yarasa Hani rencide olur dideyi hufaş ziyaadan diye bir söz var ya, bir mısra var muhterem Müslümanlar. Rencide olur dideyi hufaş ziyaadan yarasanın gözü mutlak manada güneş ışığından rahatsız olur. Gündüzleri uçamaz muhterem ümirler. Daima böyle bir kenara kıyaya bir yere saklanır. Gördünüz bilmiyorum. Yüzde yüz katiyetinde böyle. İstese de uçamaz güneşte. Geceleri sabaha kadar pervaz eder. dide Hufaş güneşin ışığından rahatsız olur. Muhterem Müslümanlar bizim bu içki sarhoşları kumar yarasalarının da İslam'dan rahatsız oldukları bu yüzden. Demek ki İslam bir ışıktır, bir nurdur, bir ziyadır. Gönüllere girdiği zaman karanlık namına bir şey bırakmaz. O gönüllerde bak size bir şey söylüyorum Müslümanlar. Eğer gerçek manada bir müminin kalbi ise, o gönüllerin ufkunda nice güneşler doğar batar Rabbim. Nice güneşler doğar batar. Evet ey insanlar ve Müslümanlar size Allah tarafından bir nur geldi. Ve kitab-ı mübin çok açık, kendisi çok açık ve de her şeyi çok açık beyan eden bir kitap geldi ki Kur'an-ı Kerim'dir. Niçin geldi? Bakınız muhterem Müslümanlar. Kitabullah'tan öğreniyoruz yine Kur'an-ı Kerim'den. Yehdi bihillahü meni tebe'a rıdvanuhu <gülüyor> selam. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Kur'an'a tabi olmanın fada ilinden bahsederken buyuruyor ki O Kur'an ve Hazreti Muhammed'e tabi olanları Cenab-ı Hak selamet yollarına iletir. yani Kur'an'a tabi olan gençlik hani bir marş vardı ya muhterem Müslümanlar gençlerimiz söylüyorlardı biz Kur'an'ın hadimleri pür imanlı ve zindeyiz diye biz Kur'an'ın hadimleri pür imanlı ve zindeyiz bütün varlığımızla ömür son sonu Hz. Muhammed'in izindeyiz diye öyle bir maç söylerdi gençler. Muhterem Müslümanlar, Kur'an'ın hadimleri, Kur'an'a hizmet eden yavrular ve yumurcaklar. Ya mümin kardeşim, evladını boşa götürdüysen, torununa sahip ol, evinde bir ehli Kur'an mutlaka bulunsun. İşte bu avizeyi temsil eder bir evde bir ehli Kur'an'ın bir hafızın bulunması o evde devamlı Kur'an okunması avizeyi temsil eder o eve rahmetin nüzulü için cezbedici cezbedici bir rahmettir rahmet rahmete doğru gelir rahmet yeşilliğe doğru gelir muhterem Müslümanlar rahmet ölüye hayat verir o evde ehli Kur'an bulunduğu müddetle ve o ehli Kur'an o yavrucağız o evde Kur'an okuduğu müddetle Cenab-ı Hak o ev halkının beynini yıkar, ruhunu yıkar, kalbini yıkar, iç alemi bir cennet olur artık. Ne bahtiyarmış o baba anne. Müslümanlar ya ya o babaanne ne bahtiyarmış yüce Rabbim ''Men, men kara el Kur'anı ve amile bimâ fîhî ''Ülbise vâlidâhu tâcen yevmel kıyâme zav'uhu ahsenu min zav'u şemsi fi büyûtü d Bir kimse Kur'anı ı okur, hafız olur, içindekiyle de amel ederse Konyalı kardeşlerim, bakınız ne diyorum Kur'an-ı Kerim'in lafzını hamil ahkamıyla amil hikmetiyle kamil olursa bir yavru bir evlat anne baba bazen babaların sözünü duyarız muhterem Müslümanlar oğlum hafız ol servetim de hayatım da senin için diyen babalar bilirim ben eyvallahil azim babası annesi böyle diyor oğlum hafız ol sen dünyayı hiç düşünme eğer Kur'an-ı Kerim'i hamil olursan, Kur'an'ı hıpsedersen servetim servetim de varlığım da her şeyim senin için. Muhterem müminler bu fedakarlığın bakşişi nedir biliyor musunuz? Allah tarafından bu fedakar babaya ne verilecek biliyor musunuz? Gençler, nur yumağı çocuklar ülbise validahu taacen yevmel kıyame kıyamet gününde anne babasına öyledir taç giydirilecek ki zauhu ahsenü min zauş şemsi dünya kıyamet gününde hafızın anne babasına giydirilecek taç dünyadaki güneşinizden daha parlaktır diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anne babasına böyle bir taç giydirilince ey bir sene iki sene dizini nasırlandırıp dirseğini çürütüp göz nuru döküp Kur'an'ı ezberlemek için ömür harcayan hafıza ne verilecek? Peygamber Efendimiz öyle vurdular arkasından Fema zannukum billedzi amile bihada Fema zannukum billedzi amile bihada Ey ashabım hafızın anne babasına böyle nimet verileceğine, böyle taç giydirileceğine göre siz hafıza Rabbimiz mahşerden ne verecek ne tahmin edersiniz diyor. Ne verilecek? Mâ lâ aynun raat, ve lâ uznün semi'at ve lâ kalbi beşer Ya Rab, Ya Rab. Mala la aynun draat gözlerin görmediği ve la üzünün semyat kalplerin duymadığı ve la katara ala kalbi beşer beşer aklının ulaşamayacağı kadar mükafat verecek diye bu haklıyor. Muterem Müslümanlar diğer hadisi şerifte men kara al Kur'ane fas terahu fa halle halalehu wa haram haramu. Adkhalehullah bihi al-jannah ve şefaa'ehu fi eşrefi ashre min ehli beytihi, كلهم قد وجبت لهم النار. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rab. Tahir hocanız söylese, bir alim, bir mürşid söylese, bir şeyh efendi söylese, acaba mı ki dersiniz? Bu sözde mübalağa var mı ki diyebilirsiniz? Hakkınızdır Müslümanlar. Fakat benim okuduğum ibare hadisi şeriftir sahih hadistir Allah'ın Resulü böyle buyuruyor Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okur festazharahu olduğu gibi lafzını ve manasını yüklenir halalını halal bilir, haramını haram bilir Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amil hikmetiyle kamil olursa اَدْخَلَهُ Allahu bihil الْجَنَّةِ Allahu u Zülcelal Kur'an'ın vasıta ve şefaatıyla O kimseyi cennetine kor Hiç şüphe etmeyin Müslümanlar Hiç şüphe etmeyin Yalnız bakın burada Bilhassa genç hafızlarıma Evlatlarıma şunu söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i Yüklenecek Halalını halal bilecek haramını haram bilerek azami sakınacak emirlerini tutacak yasaklarından kaçacak Kur'an haslet bir mümin olacak Kur'an haslet daha sonra söyleyeyim mi mümin kardeşim o hafızımızın eline abdestsiz dokunamayacağız artık niye Kur'an olmuştur çünkü okuya okuya okuya okuya zerrelerine kadar Kur'an zerrelerine eski tabirle Hüceyratına vücudundaki milyarlar atomuna Kur'an yerleşmiştir Onun için böyle bir hafızın elini abdestsiz tutmamalı لَا يَمَسْرُهُ اِلَّا الْمُضَحَّرُونَ <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim yine Kur'an için ona ancak abdestli, temiz ve tahir insanlar tutar. Başkaları dokunamaz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir hafızın elini dahi abdestle tutacağız. Muhterem Müslümanlar, mahşerde herkese sen geç, sen geç, sen geç deniliyor. Hafız efendi gelince sen dur deniliyor. Biraz şaşaladınız değil mi? Herkes geçerken hafız niye duracak? Muhterem Müslümanlar hafıza denilecek ki, sen yalnız geçmeyeceksin. Allah'ın Resulü dünyada böyle buyurdu. Ehli beytin, anne baban, arkadaşın ve yaranından en az kendilerine ateş, cehennem vacip olmuş. Dikkat edin. Kendilerine cehennem, ateşi vacip olmuş. On kişiye şefaat edip cennete götüreceksin buyuruyorlar. Şu halde hafız anneleri, babaları, hafızlara muhabbet eden kardeşleri ve evlatları ve aileleri bak Allah Resulü'nün mübarek dilinden sizi müjdeliyorum, hafızla beraber cennete gireceksiniz. Muhterem Müslümanlar, eğer Bayezid-i Bastami gibi bir hafız olursa, Bayezid, Bastami gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Abdul Kadir Geylani gibi, Hacı Bayramı Veli gibi bir hafız olursa eğer, bu on kişiyi yüz bin kişiye çıkartın, evet, yüz bin kişiye çıkartın, yüz milyona çıkartın, Kur'an'ın Kur'an'ın salahiyeti Allah nezdinde vallahi bu kadar azıydı. Hacı Veli İstade, Mustafa Efendi Hocam çok söylerdi. Kabri cennet olsun. Amin. Rabbimiz mahşerde kucaklaştırsın. Amin. Cennette de komşu kılsın inşallah. İmam-ı Rabbani'nin mektubatının kenarında. Arapça mektubatı İmam-ı Rabbani'nin kenarında müellif koymuş aynı şeyi. İmam-ı Rabbani'nin hayatından bahsederken. ibare şu muhterem Müslümanlar. Evvela hocamdan defaatla işittim. Sonra ibaresiyle orada gördüm. Hocam da oradan almış demek. İmam-ı Rabbani Hazretleri Hindistan'da bir sabah namazından sonra binler, on binler müridanı, on binler müridanı sabah namazından sonra dergahda toplanmışlar. Hepsi huzur ve huşu ile La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar Koca üstadın Gönlü taşıyor ve coşuyor Alemlerin yüce Rabbine Oturduğu dergahın mihrabında Küçüldükçe küçülüyor Adeta yok oluyor Ve yokluk ve mahviyet lisanıyla Böyle iltica ediyor Ey Ey alemlerin yüce Rabbi benim gibi bir kuluma böyle on binlerce müminin mürid kıldın, talip kıldın, talebe kıldın. Benim verdiğim evradu eskar ile zahı akdesini zikrediyorlar. Ben kimim ki bu kadar el tafile tufta bulundum Allahım diyor. Mütevelli müminler tam o bu neşenin, bu vecdin, bu aşkın içinde, bu iltica'nın zevki içerisindeyken Peygamberi Şan Efendimiz, Peygamberi Şan Efendimiz. Ciharı yarı güzeğini yanına almış Ebubekir-i Sıddık, Faruk, Faruk, Osman-ı Zinnurain ve Hazreti Aliül Murtaza yanına almış dergahın kapısından içeriye açıktan giriyor muhteremimiler. Yok canım hocam be. Demek Allah'ın kulları içerisinde böyle peygamber efendimizi açıktan görenler de var mı? Ben de hocuyum diyor. Ya muhterem cemaatlar hiç sormayın. Ya diyor, ben de hocuyum diyor, görülmesi gerek gerekse benim görmem gerekir diyor. Gerekir diyor. Seni... Seni enaniyetin putuna tapan herif-i naşerif seni. Ben de hocayım, fakat değil. Hoca olursun, hacı olursun, şeyh olursun, her şey olursun ama... 48 senedir kürsüden böyle diyorum, adam ol, adam, adam! Peygamber Efendimiz İmam-ı Rabbani Hazretlerine böyle buyuruyorlar, Yarında cihari ı Yârı ya, ya İmam, hayatımda yazı yazmadım, Rabbim mennetti. Vefatımdan, alemi cemale intikalimden sonra da yazmadım. Rabbimden izin aldım, müsaade etti Yüce Rabbim. Mahşerde yüz binler ümmetime şefaatiyin vesikasını elimle yazacağım buyuruyorlar. Muhterem müminler, Kur'an şerefine... Kur'an şerefine Kur'an şerefine Rabbim Kur'an nizamının vahyin ışığının Aydınlığından bizi ayırma Diyorum Ya muhterem müminler Ya ya ya Nazlı ecdadımız Asil ecdadımız Gerçek imana sahip ecdadımız Kur'an nuruyla yeşeren ecdadımız Viyana kapılarında Tuna boylarında Bağdat surlarında Trabruz kalplarda Yemen ve San'alarda Ne için mi? Kur'an'ın ahkamının Gönülleri aydınlatması için Cihad etmişler Evet Şimdi Vay zibidiler vay Ya ya Muhterem Müslümanlar Ben bazen ifade edecek kelime bulamıyorum Bunların adiliğini ifade edecek kelime Bulamıyorum Türkçe'de ve şöyle diyorum Dünyanın Her dili ve lisanının lügat kitaplarında Alçaklık ve adiliği ifade eden ne kadar kelime Varsa bunlar için bir bir arkasında Sıralayınız vallahi bunların Aydınlığı adiliğini ifade edemezsiniz Niye mi? Çünkü bunlar Allah'ın da düşmanı, Kur'an'ın da düşmanı, Hazreti Muhammed'in de düşmanı. Ama inanın rahatız, zafer İslam'ındır inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, inanın çok rahat ve müsterihiz ati İslam'ındır ve gelecekte en gürsa da Kur'an'ın olacaktır inşallahü teala. Ya. Evet muhteremimiler. Hafızdan bahsediyordum, Kur'an'dan bahsediyordum. Peygamber Efendimiz'in sahih bir hadisi daha şöyle. Mahşer'de cennetin kapısına doğru varan hafıza böyle dinecekmiş. Sahih hadis. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Hafız efendi, rattilil Kur'an'ı kema tertilü fi Dünyada Kur'an'ı vakarla ve ağır ağır okuduğun gibi okuyarak cennete gir. Cennetteki merteben Kur'an'ın en son ayetidir. Yani şöyle demek istiyor Peygamber Efendimiz, hafızların cennetteki mertebesi 6666 basamakla çıkılacak. Hocam yorulma ya, üzülme o adam diyor ki kendini yorma ya, diyor pasaportumu aylak vize esseler cennete yine girmem diyor hafızla hocayla softayla sarıklılarla diyor vakit mi geçer iş Evet muhterem sumalar. Kur'an-ı Kerim devam ediyor aziz cemaat Kur'an-ı Kerim devam ediyor yehdi bihillahu yehdi bihillahu men teba'u rızvane selam Allah resulüne tabiayet İslam'ın nuruna giriş ve Kur'an'a sımsıkı sarılışla onları selamet yollarına iletir. Tamam Müslümanlar. Tikensiz, rampasız, virajsız fil dişi cadde. Benim 48 sene kürsüden söylediğim tabir وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُسُّ بِلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ Ey Kur'an'a ve İslam'a sarılanlar! Zatıma, rıza ve cennetime gelen en doğru yol, işte bu İslam'ın fil dışı caddesi. Buna sülük ediniz. Sakın sağa sola kaymayınız. Kapı Cami'nin muhterem cemaati, yok partiydi, pırtıydı, tefrikaydı, Geçimsizlikti, takışmaktı, birbirini iz açtı, felandı, falandı, falandı tefrikalarla Sağa sola kaymayın, şarampollar çok derindir. Doğru ve olan ve Allah'a rızaya giden sırat-ı müstakim. Muhterem Müslümanlar, 40 rekatla günde 40 defa okuyoruz. İhdine sırat-ı müstakim. Ha Müslümanlar? İyyâke <Sessizlik> na'budu ve iyâke nesta'in. Okuduktan sonra nasıl okuyoruz? Ehdi nasrata'l mustakim siratallezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi namazda 40 rekatta böyle Rabbimize yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizi alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım, Kur'an'ı indiren, Muhammed'ini gönderen, İslam'dan razı olan alemlerin yüce Rabbi bizi sıratı müstakime ilet ki o yol kendisine inamı ihsan ettiğin kendisine lütuf da bulunduğu peygamberlerin, velilerin, salihlerin ve en yüce kulların yoludur yüce Allah'ım. Muhterem Müslümanlar, şu halde Fatiha-yı Şerif'te her vakitte, her rekatte ne diyormuşuz? İhdinas sıratal müstakim. Bizi en doğruya, sıratı ı müstakime ilet ki Embiyanın yoludur Asfiyanın yoludur Evliyanın yoludur Sülehanın yoludur Ve bu yol nurla doludur Sürurla doludur Huzurla doludur Müslümanlar Bazen bana telefon edenler oluyor Hocam ruhi bir sıkıntım var Hocam Ruhi bir sıkıntım var bu sıkıntıyı bir türlü kalbimden atamıyorum diye açıktan soranlar da var, telefonla soranlar da var muhterem Müslümanlar. Onlara verilecek bir tek cevap var. Ruhi bütün sıkıntıların bir tek devası var. Kur'an ve Kur'an ve Kur'an muhterem Müslümanlar ve nunezzilu minel Kur'ani ma huwa şifa'un ve rahmetullil müminin Allah Allah ya Sure-i İsra Allahu u Zül Celal böyle buyuruyor ve nunezzilu minel Kur'ani ma huwa şifa'un ve rahmetullil müminin ve la yezidul zalimine illa khasara muhterem Müslümanlar biz ki Kur'an'dan indirdiğimiz ayetlerle Beşeriyet ve insanlığın önüne ışık tuttuk Bu Kur'an ayetleri Bu Kitabullah'ta geçen bütün ayat-ı Kalplerdeki bütün sıkıntıların devasıdır ilacıdır, Ruhların safasıdır Muzdim gönüllerin ışığıdır Avizesidir Ziyasıdır Öyleyse Gönül darlığına müptela olanlar Hazreti Kur'an'ın nuruna kaçacaksınız Muhterem Müslümanlar Ya ya ya Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Yine bir ayı cellede öyle buyuruyor Ya eyyühen nasü Kadıca'ekum mev'izatum min rabbikum Ve şifa'u limav fîs sudûri Ve hüden ve rahmetullil müminin Ya Rab insanlar Ey insanlar Ey altı buçuk milyar cihan halkı biliniz ve agah olunuz ki size Allah tarafından açık bir kitap gönderilmiştir. Bu kitap, müminler bu kitap hidayet kaynağıdır, sıkı sarılanlara aynı ve mahzur rahmettir. Evet. Gönüldeki bütün dertlere, sadirdeki bütün bütün bütün sıkıntılara şifadır diyor muhteşem Allah böyle buyuruyor. Münzil'in Kur'an böyle buyuruyor. Eğer Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine ki benim cemaatim içerisinde imanında tereddüdü olan bir tek çıkmaz. Niye mi? İki saat evvel gelen, bir saat evvel gelen kardeşlerim var. Bu sıkışıklık içerisinde oturuyor. Hocasından bir şey dinleyecek, bunu ruhuna sindirecek, bununla amel edecek, bununla ışık ve nura kavuşacağım diye buradasınız. Öyle olunca size katiyetle ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim sadirlerin şifasıdır, ruhların yıkayıcı rahmetidir ve aynı zamanda kalplere sükuneti ve sekineti mahza bahşeden imdadı ilahidir. Muhterem Müslümanlar, kitabı Rabbanidir. Muhterem Müslümanlar, bakınız kalp ve ruha sıkıntı denince aşk erine gene dönüyorum. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevi'sinde öyle diyor. Her şey bertü ayede zulmatugam. Her şey bertü ayede zulmatugam. Anzibi baki yuküstahastem. Aşk eri öyle diyor. Müslüman mümin kardeşim diyor. İçine gelen bütün sıkıntı, darlık ve zulmetler nereden nedendir biliyor musun? Kapı caminin cemaati hepinize ayrı ayrı söylüyorum. İçinize gelen darlıklar, sıkıntılar, karanlıklar, çalkantılar nedendir biliyor musunuz? Anzi bi baki yokristah hastem Allah korkusunun yokluğu ve azlığından Mevlaya karşı yapılan küstahlıklardandır diyor. Yani masiyetler milyar defa trilyon defa tecrübe edilsin hakikatin ta kendisidir gönüller ve ruhlara gelen bütün sıkıntılar Mevla'ya karşı isyan, günahın aksidir, masiyetin aksidir gafletin aksidir Allah ile beraber olan kalbe Allah'tan gayri bir şey giremez Muhtemelen Müslümanlar ya. hele hele Hele hele muhterem Müslümanlar muhittin Arabi'nin aşkı tarif ettiği gibi bir sevgiye sahip olursa öyle diyor, öyle diyor koca mütefekir, koca alim, koca veli, koca üstad, koca mürşid, koca şeyh devrinin mana eri muhittin Arabi öyle diyor. Of of of, of. hocam ya muhittin abi Arabi için çok çok iltifatta bulundum. Ama bizim burada bazı çakıldaklılar var Ona kafir diyorlar Onu ne diyeceğiz? Sizi gidiler sizi Konyalı tabiriyle Mahşerde görüşeceğiz sizinle Evet muhterem Müslümanlar Mahşerde görüşeceğiz sizinle Teala. Bindiğiniz at mıdır? Eşek midir? Gittiğiniz nur mudur? Cehennem mi? Ateş midir? Orada görüşeceğiz Teala. Muhterem Müslümanlar Hazreti Pir öyle diyor, bir kimseyi Cenab-ı Hak kahretmek istedi mi, meylini Allah dostlarına düşmanlığa çevirir diyor. Bir kimse eğer kahru helake gitmek, gitmek için yönelmişse, Allah dostlarına kötü söylemek, sövmeye başlar diyor. O kahrının görüntüsüdür. Öyle olunca muhterem müminler, Cenab-ı Hak Şerif ve Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Hacı ve İsaade Üstadım, ömür boyu derslerinde böyle demiştir. Her dersimde Kur'an'dan, Resulullah'tan, bir de Allah dostlarından bahsetmesem ömrümü zayi olmuş addederim derdim. Gözyaşı Radyosu'nda, Konya'daki Gözyaşı Radyosu'nda, Hacı ve Esa'da üstadımızın derslerinden her gün parça parça az az şeyler veriyorlar. İsterseniz dinleyiniz de bakınız muhterem müslümanlar. Her dersimde Evliyaullah'tan, her dersimde meşayih-i kiramdan, her dersimde Allah dostlarından mutlaka bahsetmeliyim derdi muhteremimiler. Çünkü Rabbimiz korusun. Men adi aliyen fakat adantuhu bil harq. Buhari ve Müslim hadisidir. Kütüb-i Sitte hadisidir. Erbab-ı bakabilirler. Cenabı Halikü zul celal bir kimse benim velilerimden dostlarımdan birini adavet ederse ben ona harp ilan ederim buyuruyor. Konyalı kardeşlerim dinliyor musunuz? Ben ona harp ilan ederim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tabir iki şeyde geçiyor. Müslümanlar Allah'ın sevgili kulları muhterem cemaat Kur'an-ı Kerim'de iki kişiye Cenab-ı Hak ilanı harp ediyor biri faizciler feillem tefalu. Feذنوا بحرب من الله ورسوليه eğer faizciliği bırakmazsanız Allah ve رسولüne harbe hazırlanınız diyor. Biri de hadisi kutsi'de hadisi kutsisiyle evet Buhari hadisi, Kutubü's Sitte hadisi olarak yani sahih hadis hadislerin en kuvvetlisi olarak Allah Resulünün Allah'tan alarak buyurduğu muhtemelen Müslümanlar, men ade ali <messizlik> fakat ahadtemu bil harb. Öyleyse hoca vasiyeti Allah'ı sevin, Kur'an'ı sevin, Peygamber Efendimizi sevin, gençler Allah'ın dostları ve velileri çok sevin. Kalplerinizde Allah sevgisiyle beraber Allah'ın dostlarının sevgisi de daima avize gibi şulelensin, meşale gibi parlasın dursun inşallah. Bunun bunun en sade müjdesi el mar'u ba'man Kişi kimi severse mahşerde onunla beraber olacaktır. Müslümanlar ben fahr Kainat ve sahabe belli Eyyüme'yi müştehidini seviyorum, siz de sevin. Ben selefi salihini seviyorum, siz de sevin. Ben Mevlana'ları, Abdülkadir-i Geylanileri, Cüneydi Bağdat, Bağdadileri, Bağızlı Vassamileri, Hacı Bayramı Velileri, Mulla Fenarileri, Mulla Husrevleri, Mulla Gürhanileri, bütün Allah'ın dostu büyük velileri Hacı Veysa'da üstadımıza kadar gelin, Hacı Eder Efendi hocamıza varıncaya kadar Kur'an ehli ve Allah dostlarını seviyorum. Siz de sevin ki mahşerde hep beraber birleşelim inşallah. Muhterem Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor. Şair bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor. Cenab-ı Hak'ta Kur'an-ı Kerim'inde Es-sa'idi son söz olarak söylüyorum. Kul lev kanel bahru li likelimati Rabbi lenafida el bahru qabla an tanfida kelimatu Rabbi ve lev ji'na bi Son söz mümin kardeşim Söyle habibim onlara. Eğer denizler mürekkep olsa da kelimatı ilahi, maniyi Kur'an, vahiy hakikatleri yazılmaya devam etse <gülüyor> dinliyor musun Mümin kardeşim? Dinliyor musun? Kur'an'da Allah böyle buyuruyor. ''Allah'ın kelamının mana ve hakikati bitmezdi.'' ''Velevci'na bimislihi medede.'' Bu Pasifikler, hiç okyanusları gibi, dünyanın hemen hemen dörtte üçü deryadır, denizdir muhterem Müslümanlar. Bunlar gibi bir mürekkepte halk etsek, Allah'ın kelam ve hakikatının manası yine bitmezdi.'' diyor muhterem İnşallah biz, cemaatimizle beraber, Hz. Kur'an'a böyle inanıyoruz. Muhterem Müslümanlar son zamanda son zamanda Ankara'da bir profesör çıkmış <gülüyor> profesör demiyorum bunu tersine koymak lazım Profesör mü proşoför mü yoksa prosoför mu bilmiyorum biri çıkmış utanmadan arlanmadan haya etmeden sıkılmadan Kur'an'ı Muhammed yazdı ben istesem daha güzelliği yazdı Ylarım. diyormuş evet muhterem Müslümanlar bu düzenin bu düzenin yetiştirdiği insanların inancı bu. Ya. ya bu düzen yetiştirdiği insanların hali bu, sözü bu, inancı bu. Kaldı ki muhterem müslümanlar 6,5 milyar değil Hazreti Muhammed'den sabahı haşla kadar bunun gibi pro sıfırların trilyonları bir araya gelseler bir suresini bile yazamazlar, çizemezler muhterem müslümanlar. Biz bu Yüce Kur'an'a gönül verdik. Dil verdik, kalp verdik, ruh verdik. Yüce Rabbim Zatı Akdesi'ne iltica ediyoruz. Bizi Kur'an yolundan ayırma. Amin. Filistin'deki kardeşlerimizi ilahi teyidinle muzaffer kıl. Amin. Müeyyed kıl. Amin. Alçak Yahudi'nin kirli çizmesinden Müslümanların üçüncü büyük mabedi Kutsi mahalle olan Mescidi Aksa'mızı Kutsu Şerif'imizi Muhterem Müslümanlar Büyükler Kutsu Şerif'ten bahsederken Kutsu Şerif'ten bahsederken Dağı taşı enbiyanın ayak iziyle dolu şehir diyor Peygamberler şehri olan bu Kutsi mabedi ve etrafını ve şehrini sen tekrar iman ve Kur'an nuruyla münevver kıl ya Rabbi Amin. Düşmanlarını kahreyle Amin. Zalimlerini yok eyle Amin. İyi insanların adedini çok eyle yüce Rabbim Amin. Cezayir'de, Bosna Herşek'te, Çeçenistan'da ve Keşmir'de Atrafı alemde, kederdi de Müslüman kardeşlerimizin elinden, elinden tut ya Rabbi Amin. Alnından öp ya Rabbi Amin. Onlara büyük neşe ve surur ve zafer gününü çok görme Allah'ım. Bize ve bütün din kardeşlerimizle cennet, nimet ve aksel gayemiz olan cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Amen. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetemma Yesufun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Konya'mızda gençleri evlendirme. ...ve Mehir Vakfı diye... ...bir vakıf kurulmuş... ...şimdiye kadar... ...geçen gün gazetede görmüştüm... ...belki pek... E, ...hatırımda değil ama... 170 kadar... ...evlenme merasimine imza atmışlar... ...yani fakir erkekleri... ...buluyorlar... ...fakir kızları buluyorlar... ...bunların... ...döşeme dayamasından... ...ufak tefek mütevazı ziynetlerine... ...varıncaya kadar... Ziynetlerini de almak kısa az diyorum bak israf yok İslam'da sevindirecek kadar bir hediyede ilave etmek suretiyle bunları evlendiriyorlar. Bu kardeşlerim bana gelmişler dediler ki samimiyetle ihlasla dediler ki hocam biz sizden bir şey istemiyoruz sadece cemaatimize duyurun Konya'mızda böyle bir vakıf kuruldu ve biz bunun falan dernek 50 düğün falan dernek, 70 düğün falan vakıf şu kadar yardım. Konya valimiz de Rabbimiz kendisinden sonsuz razı olsun. Konya valimiz de ben kendi bütçem, vilayet bütçemden 200 fakiri evlendireceğim buyurmuşlar. Evet, vilayet de böyle vaal etmiş. Bu efendiler bana geldiler, cemaate yok duyurmakla kalmasın da dedim. Benim de bir cimbi tuzum bulunsun bu hayrın içerisinde Yani cemaatim de benimle beraber Hani bazen söylüyorum ya size cüzdanları silkin bakalım diye Siz de bazen bana latif ediyorsunuz Hocam cüzdan silke ki silke tabanında bir şey kalmadı ki zaten falan diye Ama verilen yere Allah çok verir Müslümanlar Kim ki Allah için vere Cenab-ı Hak on katlayarak yüz katlayarak bin katlayarak Vema bir şeyin ve Kur'an bu verecektir yerini dolduracaktır. Ben buraya bir iki milyonluk mütevazı yardımı baştan yapıyorum Cenab-ı bak bereketini ihsan buysun inşallah Siz de bolca verin bu yavrulara ki biliyorsunuz muhterem Müslümanlar evlenme günü, şebi arus düğün gecesi, Mevlana'mızın Allah'a kavuşluğu geceye şebi arus deniyor. İnsan hayatında en sürurlu gün en sururlu gece, dünya muradi olarak bu yavrulara bizimle bir teyidimiz, bir yardımımız, bir cimlüt tuzumuz bulunsun inşallah otağa. Subhan Rabbi kerabillizze tamayasfun ve salamna alal murserin ve alhamdulillahi Rabbi alaamin alfateh.